Açık herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da, Bir Açık programda programında daha birlikteyiz. Bu bir bant kaydı. Şu anda ben e, Küçük yalıda gibi, tam buranın ideal tepede, e, müthiş bir teknenin içinde ve o teknenin ekibiyle hem o tekneyi konuşacağız hem de... Ne tür bir delilik peşinde olduklarını konuşacağız herhalde. Peki e, Volkan Kaan Emliha oğlu, Gökçeoğlu ve Turgut Baran. Turgut Baran'la çok eski dostluğumuz var. E, şimdi Volkan, e, Black Betty'deyiz. Black Betty'nin kamerasındayız. E, senden şey rica edeceğim. Black Betty'nin hikayesi yani en başından denize indiği tarihten Türkiye'ye girişine kadar bir saat sürer herhalde. E, tamam bir saat sürsün devam ederiz. De. Tamam. Black Betty bu wow. 2005 yılında eee Amro için sponsorluğunda yapılmış Hollandalılar içinmiş yapılmış bir Volvo Ocean Race teknesi Volvo etmiş. Turunun ilk örneği. Aslında Black Betty birinci tekne değil. Daha önce bir prototip yapılıyor. Ona Eben Amro 2 ismi veriliyor. Onu test ediyorlar, düzeltilmesi gereken yerleri not alıyorlar, test yerleri yapıyorlar ve ondan sonra Black beti yapıyorlar. Ona da Eben Avruvan diyorlar. Eben Avruvan ee, o dönem çok büyük yeniliklerle, full karbondan üretilmiş bir tekne. Kantin Kilg uygulaması ilk defa yapılıyor. 40 derece sancak beskiliği. Hareketli bir salma. Bunun yanında birçok daha özellik var. İşte daggerboardlar var. Orsa seyrinde kullanılan. Evet. Onun haricinde runner sistemlerinde HC de 6 dedikleri karbon e, materyaller var. Bunlar şey, uzay mekiklerinde kullanılan Karbon türevleri Hı. vesaire vesaire hatta o dönem şey ediliyor, yelkenciliğin geleceğini değiştiren tekne olarak kabul ediliyor. Ve dünyada yelkenciliği değiştiren eli tekne içinde birinci sırada. Peki ilk katıldığın yarışı mıydı İlk Hı. Volvo Ocean Race. Hı. Volvo Ocean Race. Evet 2005-2006, 2005'te yapılıyor bu, 2006'da yarışlara başlıyor. 2006 Volvo Ocean Race yarışına giriyor. Orada 12 yarışın 9'unu birinci, ikisini ikinci bitiriyor. Birine de katılmıyor zaten. Hı hı. İnşorlardan birine katılmıyor. İnşorları ikinci bitiriyor. İnşorlar biliyorsunuz Dolabahşı Reis'e işte gösteriyor amaçlı yapılan yarışlar aslında sponsorları mutlu etmek için. Offshoreların tamamını kazanıyor. Bir yarış kaybediyor offshorelarda. Orada orada e, nasıl şöyle. Güney Afrika'dan Avustralya'ya olan yarışı kaybediyor. Bir tekne boyuyla. Bir tekne boyuyla. Kaybediyor evet. Peki e, e, tasarımcısı Tasarımcı Suyuan yani, e, Kuyumcihan. Mimarı. Mimarı Mimar, evet. tasarım Tasarımcı Suyuan Kuyumcihan. Evet. O dönem bu Volvo 70'leri 8 tane yapıldı. E, zannedersem 3-4 tanesini Kuyumcihan yaptı. Gerisini far yaptı. Ve Kuyumci, bu iki tekne biri birinci oldu biri dördüncü oldu 8 tekne içinde. Black Betty uzak ara birinci oldu. Peki Black Betty'nin yani bu teknenin Türkiye'ye geliş tarihi ne zaman? 2013. 2013. Bu daha sonra bu birinci olduktan sonra zaten ikinci seferde Eben Amro sponsorluğunu Delta Lloyd'a bıraktı. Delta Lloyd aslında Eben'in bir yan kuruluş sigorta şirketi. İrlandalılar yarıştı ama onlar çok başarılı olamadı. Hem ekip olarak iyi değillerdi hem de şey olarak da malzeme olarak da küçük sponsorluklarla yürüdüler. Bütçeleri şeyleri küçüktü. Onlar ilk yarış kadar başarılı olamadılar. Daha sonra bu tekne şey Yeni nesil tekneler için antrenman teknesi oldu. Volvo şey değiştirdi, konsept değiştirdi, değiştirdi. 65 fitlere döndü. 65 fitlere dönünce 70 fitler ıskartaya çıktı. Onları antrenman teknesi olarak kullandılar. Hatta bunu da Eriksson kullandı. Ben da o dönem. Ben e, Marmaris'te bir yarışta bu tekne değil herhalde. Bu ilk, ilk geldiği sene. 2016. Aa, bir yarışta ısır e, çenabasını açmış. Ee, biz o tabii şey ki oldu. filonun gerisindeyiz o gezi tekneleriyle. Şey yapıyorlardı bize gelip hadi çocuklar bastırın iyi gidiyorsunuz. Sonra şey filonun başına gidiyordu hadi hadi iyi gidiyorsunuz. Sonra tekrar geri geliyordu. Biz <gülüyor> bütün <gülüyor> filonun <gülüyor> <ben, ben>, <gülüyor> Yok siz değilsiniz. O da o sanıyorum evet evet teknesi gibi biz bir zaman şeydi. Zaman getirdiğimizde varmazsa esfik'e girdik bu teknelerle. Peki. E, e, İhan Kalkavan mıydı bir tekne, Boğaz, sen bilirsin Boğaziçi Üniversitesi, o nasıl bir tekneydi? O çok daha eski, o çok çok daha eski, şimdi modelini hatırlamıyorum ve şu anda Martı Marina'da kaderine terk edilmiş vaziyette. Öyle mi? Evet. O, o Boğaziçi'nin arsiyelesine vermişti. vermişti. O evet. Boğazi uzun sene durdu. Hatta Martıların kuyuvası olmuştu bir dönem. Evet. Çok yazık bir şeydi. Evet. Ruslar onu efsanevi bir tekne olarak Rusların teknesiydi. O. Hatta almak istediler vesaire. Refet edip müze gibi sergileyeceklerdi. Bir ara öyle bir şeyler duymuştuk onunla ilgili ama şimdi. Peki Black Betty ile ilgili belki daha sonra tekrar konuşuruz. Biraz Volkan senden söz edelim. E, yelkencilik geçmişinden ta bu e, bu tür bir delil nasıl karar verdiğine kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, o iyi geç. Ben moda doğumluyum. Modada biz babam ayda başını manastırda doktordu o dönem. Biz de moda okuluna gidiyorduk. Moda biliyorsun moda burnunda İYK'lı alı görüyoruz orada karşıdan falan böyle orada martılar gibi süzülüyorlar falan çok ilgilenetmiştik. <gülüyor> Yalova'da da yazdığımız vardı. yazın oraya gidiyorduk. Babam bize bir optimist aldı. Hı hı. Öyle başladı optimist. Yani yelkenciliğimiz öyle başladı. Daha sonra işte teyzemin oğlu var. Cemal. O bunu, önce bu limit sonra da Ascot 2'nin kaptanlığını yaptı. Hı hı. Ee, o dönemde de onunla birlikte yat yarışlarına başladık. O 13 yaşında bizi çömez olarak yarışlara sokuyordu. <gülüyor> Ondan sonra... Devam etti. Sonra biz Avusturya'ya gittik. Liseyi Avusturya'da okuduk. Sonra üniversite dönemi. Üniversite bittikten sonra ilk teklem aldım ben şeyden. Marmaris Mesleğin bu. ne vokan? Ben elektro mühendisiyim. Hmm. Netaş'ta 21 sene ARGE'de çalıştım. Belki programdan önce bir yerden tanışıyoruz demiştin. Ben Netaş'ın fotoğraflarını çekiyordum. Olabilir. Ol bu Çok büyük ihtimalle oradan <gülüyor> Hetaş'ta bir sene çalıştım o da. O zaman kesin karşılaştım. Sonra başka bir firmada ARGE müdürlüğü yaptım. İşte geçen sene emekli oldum. O zamana kadar aslında çok ilgilenemedim bu tekneyle. Yani ilk aldığımız birkaç sene çok hevesliydim. Sonra tabii hem kızlarımın okul durumu hem benim iş durumundan ilgilenemedim. 4 sene 5 sene tekne altın kaldı. Şimdi emekli oldum tekrar. Daha büyük bir hevesi, daha büyük işler yapmaya planlıyorum şu anda. Peki o zaman ben şimdi e, Volkan Kaan Yemlihaoğlu'yla e, başladık programı. Katerina Gökçeoğlu senin yelkenciliğin nedir? Gerçekten <gülüyor> ben tam yelkenci değilim. Ben yelkenci fotoğrafçıyım. Ha öyle mi? Evet. Aa bak ben de eskiden çok uzun yıllar profesyonel fotoğrafçılık yaptım. Ha tabii tabii. tabii. Ben... Hatta... Burada rahmetle analım Mesut Baran'ın e, yelken dünyasının kapaklarını bir süre ben hallediyordum. Aslında yine sordum araya giriyorum. Biz, beni yatçılığa heves ettiren şey yelken dünyasıdır. Öyle mi? Her ay bekleyemezdik çıksın okuyalım <gülüyor> oradaki hikayeleri okuyun diye bekleyemezdik. Peki Katera senle de devam edelim. Ee, nasıl bulaştın bu tekneye? <gülüyor> İlk Volkan'la tanıştım. Biz eee yarışa gittik. Bu Dübünet Dübünet e, Kupası Bodrum. Bodrum'da. Ben hmm. gittim fotoğraf için çekmek. Orada Volkan'la tanıştık. Ondan sonra Volkan beni hepsi bu gösterdi, anlattı ve iş başladı. Peki sen fotoğraf dışında eee yarışlara geçiyor, da katılıyor misin? musun? Bazen ya, evet. Yani fotoğrafları dışarıdan bir tekneden mi çekiyorsun yoksa yarış sırasında mı çekiyorsun? Aa, ne kadar şans varsa bazen komite tekneden veya e, kiralıyoruz bir küçük bir bot oradan çıkıyoruz. E, ne şans varsa oradan çıkıyorum fotoğraf. Peki şimdi ben biraz da Turgut'la sohbet etmek istiyorum. Volkan'a döneceğim tekrardan asıl e, şey, başrol oyuncusu Volkan. E, Turgut e, bu e, şu an içinde bulunduğumuz tekne bir konsept. Yani bizde olmayan ama evet. bütün dünyada da çok ilgiyle izlenen, işte ta o de gloplara falan varan bir şey. Sen bu tür yarışçıları nasıl değerlendiriyorsun? Biz mesela hatta ben Vedat, Vedat Tezman'ın bu figüro ikilerle Fransız-Türkiye arasında yarıştan sonra şu lafını hatırlıyorum. Ya biz tatlısı midesiymişiz diye. Ne tür bir şey seni yaklaşıyor bunca yıldır yarışlardır. Şimdi ben bu sene e, lisanslı yelkencilik hayatımın 60. yılındayım. Vay. Ee, orada çıkışın. Şey çıkışı. Çıksın. çıksın. E, milli de oldum, Dragon'da. Ama gittiğimizde gördük ki adamlar başka boyutlardalar. Ben 69'dan bahsediyorum milli olarak gittiğimde. Hı -hı. E, hem tekneleri hem adamları orada tanıştığımız kişilerle konuştuk. Ya, haftada ne kadar antrenman yapıyor? diye laf arasında sorulurken adam her gün 8 saat gibi bir laf etti. Hı -hı. Biz de Hı -hı. Hey, Hı -hı. <gülüyor> altta kalmamak için işte. gün e, Haftada birkaç gün falan gibi böyle. Halbuki biz yarıştan yarışa evet. teknenin üstüne biniyoruz. Bu şu anda da Türkiye'de olanların yarışan arkadaşlarımızın hepsi aşağı yukarı yarıştan yarışabiliyorlar tekniğe. Turistik yarışçılar gibi diyebiliriz yani. <gülüyor> diyebiliriz. Ee, ama bu işi birazcık daha ciddiye alıp e, turistiğin dışına çıkan arkadaşlarımız oldu. Proveza ekibi mesela. En evet. ee, iyi örnek değil mi? Evet. evet. evet. Ama bunlar hepsi e, e, Türkiye'de e, bu işe sponsorun yakın bakmamasından kaynaklanıyor. Sponsorların hepsi tribün istiyor. Yelkende ise tribün yok. Ama diyor ya tribün yelkende yurt dışında da yok. Ama oradakilerin mantığıyla hareket ediyor. Peki eza, ben sana bir şey benim asıl işte yıllardır e, hatta bu Açık Deniz programında da zaman zaman Deligo'su da yapıyorum. E, bizde tekne tasarımı da yok. Yani işin e, mimari kısmı da bizde bir ort dışına göre daha girdi. En son biz belki matörneğini verebiliriz İzmirli ekibin. Yani bir... O da yabancı dizayn. Burada inşa evet, ediyor. Evet ama yine de en azından bir tekneyi denediler, geliştirdiler filan. Yani bir, bir marka haline getirdiler bence. Yani şey neden yok. Mesela niye bizde gulekler, trandiller olduğu yerde kaldılar? Niye? O konseptten biz Gezi teknesi olsa yine ama başka tekneler yapmadık. E, Denizli konusunda tembel olduğumuz söylenebilir mi? E, yani biz e, bir kere e, at üstünden gelen bir milletiz. <gülüyor> Dolayısıyla denizle o kadar e, şeyimiz, yakınlığımız yok. Bu yakınlıklar hep bireysel e, çabalarla olmuş bir yakınlıklar. E, i̇şte biz e, ben bu kadar zamanda ne, e, bir kişiyi daha denize bu, e, indirirsem kendimi mutlu hissediyorum. Hı hı. Ama bunun içerisinde devam edenler var. Bir süre sonra şey yapıyorum. E, ben ilk başladığımda e, dedem sen zengin çocuğu musun? Bu işi yapıyorsun dediydi. Hı hı. Hı hı. Hala, Hala da öyle o düşüncedeler. Ama tekne sahipleri var ama ee, ekip bulunamıyor. Biz de mesela şimdi... Evet o büyük dert. Evet. Biz de buraya işte e, 20 kişi yarışalım diyoruz. İşte 10-10 var diye. Çünkü e, o yurt dışında yarışan adamlarla bizlerin e, mukayesesi yapılamaz yani. Hı hı. Mesela şuradaki vinçleri e, 6 kişi çev çeviriyor. E, ondan sonra yurt dışında... E, 10 dakikada, 15 dakikada basıyorlar. Biz yarım saatte basıyoruz. Aradaki fark işte. Peki demin sorduğum soruyu ben Volkan'a da sorayım. O da mühendisi hargi çalışmaları yapmış. Sen e, nasıl değerlendiriyorsun? Yani neden bizde tırlak içinde denizcilik, en, sivil denizcilik endüstrisi bir türlü e, gelişmedi? En azından benim istediğim gibi gelişmedi. E, niye biz hala e, yabancı markalar denize çıkıyoruz. Yani bu otomotivde de aynı sonuçta montajdayız bir sahne bir sahne arge çalışmaları gerektiren vermiyoruz yatırımı yapmıyoruz. Devlet destekleri çok kuvvetli değil. Bütün şey, kar amaçlı, araştırma geliştirme çok zayıf Türkiye'de. Artı, rakipler çok güçlü. Adamlar zaten öndeler bizden. Ama bak, şöyle hep söyleriz ya üç tarafı denizlerle çevrili bir yaramada da yaşıyoruz diye. Yani, ben e, bu noktada bir şey soracağım. E, tabi. Sizin hatırladığınız Türk olarak en büyük denizci kim? E, Sadın Boru tabii. Yani genel olarak Türk, Türk. denizcilik tarihinde en büyük tanıdığımızı. Ben Sadın Boru'dan başka kimseyi kendi kriterlerim içinde büyük denizi olarak kabul ediyorum. Şöyle. Ben bu soruda mesela Barbaros Hayrettin Paşa bir ben, ben ben ona katılmıyorum. Barbaros Hayrettin Paşa sonuç olarak bir askerdi ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın geleneği bizim donanmayla devam ediyor. O başka bir kanal. Barbaros Hayrettin Paşa'dan kendimize pay çıkartmayalım. Çıkartmıyorum zaten. Şunu diyor. Geleceğim nokta şu. İlk hatırlananlar ben Yüz kişiye, belki çok kişiye sordum. Bir soruyu sponsorlara da, da soruyorum. Pierre Reis, Barbaro Sahrettin, Turgut Reis falan. Dedim bunların ortak noktası ne? Herkes bu 500 yıl önce yaşamışlar. 500 yıldır biz denizi çıkarmamışız. Bakarsanız. Yani Fransa'da bugün 100 küsür, 200 küsür tane e, okyanus yarışçısı var. Hayır ben tabii buraya şeyden geldim. Otomotivden e, örnek verdin ya. Ben ikisini aynı görmüyorum. Yani bizim... Özellikle sivil denizciliğin bu kadar gündem dışı olduğunu var çünkü yani medyada şurada burada yer almasını ben hep şeye benzetiyorum. Hani biz 11 ay karla kaplı bir dağda yaşıyoruz ama kayak kay yapmayı bilmiyoruz o gibi bir şey. Öyle. Deniz denizcilikte yapacağız. Biz de deniz kıyısına gidip mangal yapıp ee, ...çekirdek çitletmek, denize bakıp... ...aha ne evet, güzel denizde... Evet. ...bizim deniz limiz o, gerçekten o. Yani adamlar, ben şöyle söyleyeyim... ...İngiltere'de, Portsmouth'ta ...deniz kahverengi. Soğuk, nasıl kar, soğuk var... ...eksi dört derece... ...denize bak, yüzlerce tekne. Evet. O denizde. Evet. Bizim burada yazın geliyorsun... ...en güzel, akşam güneş botuyor... ...hava mis gibi, çok güzel bir... ...şey var, rüzgar var... Üç tane tekne, dört hafta içi üç tane bile sayamıyorsun. Dört tane tekne, o kadar denizciyiz. Bu yani genetik olarak bir sıkıntımız var bu konuda. E evet. Bireysel tekneyi e polimerin denediydi. denediydi. Evet, semitler. Evet. Semit Dinler denediydi. E İlk başta onun Scotcher denen teknesi vardı. 65 tane yapmış. Evet. Fakat orada bir yanlışlık yaptı. 11 buçağı geçti. Halbuki 65 de devam etseydi. Yani onu, onun işte Scocher'ın bir üstünü sonra bir üstünü sonra bir üstünü yapsaydı bugün belki e, Geno Venatu gibi bir <gülüyor> marka olabilirdi. <gülüyor> Arkadan Barbarossa olarak e, Seyfi Mezzinoğlu denedi. Cipsinin kalıplarını getirdi yurt dışından. Hı hı. Hem ihraç etmek hem burada satmak için. Ama burada hiç satamadı ancak ihraç etti. Sonra bir güzel iki tane proje getirdi Güney Amerikalı e, bir dizaynerden. E, birisi 8 metre birisi 10 metre olarak fakat 2008 krizi hı hı. onu, da, onu evet. da vurdu. Aynı şekilde Osman Tanjı Kalaycıoğlu evet. Taka 800 yaptı. O da şey oldu, yürüseydi büyüyecekti. Ve hem Barbarossa'nın hem Taka'nın fikir babası benim. Hı hı. Ama orada bir yanlışlık yaptım. Marketing olarak. O tekneye binecek olan gençler. Gençlerin cebinde o para yok. Cebinde para olan da o tekneyi, o tekneyi istemiyor. istemiyor, büyüğünü istiyor. Evet. Yani, yani konu bu. <gülüyor> volkan haberim varmıyor. Ben, benim böyle bir tekne tasarım e, hikayem var. Hmm. E, Bebek 750 diye bir tekne tasarladım ve Latin armayı modernize ettim. da hmm. işte küçük da bir ara gelirsen bakarız, yedi buçuk metre. Mesela orada, ben hep şey söylüyordum bu programda, ya bize kuzey teknelerini sattılar. Yani küçük havuzlu, büyük kameralı, evet. kış teklileri. Evet. Evet. Halbuki biz burada 7 evet. ay denizde evet. olabiliyoruz. Dolayısıyla geniş havuzluk, küçük bir kabin gibi. Evet. Ama o da ilgi görüyor. Şuradan ilgi görüyor. ya. Biraz da böyle çok farklı bir tekne. Farklı olunca herkes de e, bir şey Teşekkür, söylüyor. Evet. Ben işte 2000 e, Honda denize indirdim. Yani 13-14 yaşına geliyor. Çok keyif aldım bir tekne. Ama mesela oradan... E, i̇şte Midilli'ye gitmişsin. Mesela Midilli'de o arma Yunanlılar tarafından acayip ilgi gördü. Çünkü Latin arma orada kullanılan bir, yarışları oluyor vesaire değil mi Turgut? Evet, yani evet. Evet. mesela bu soruyu sormalıyız. E, neden Latin armayı geliştirmedik? Neden o kültürü yaratamadık? Yani mesela onun da sordum hani Trendelgulet niye olduğu yerde kaldı? En fazla kameralar biraz konfor eklendi tur teknesi olarak ama onun dışında harmasın, arması Bir de Bodrum Cup yarışlarıyla birlikte yelkeni daha fazla kullanmaya başladılar. Yelkeni fark etti oradaki e, firmalar, kaptanlar neyse. E, sen ne düşünüyorsun? Yani Bundan sonra yapılabilecek bir şey var Latin yerkenleri basmak, indirmek zor. Herkesin yapacağı bir şey değil. Şimdi burada o direğe sarma Ön tarafı da kurtardılar. Ama, e, şey, ben, ama ben şeyde dökerdi yani Levent Karabel yaptı benim işlerinde. Ben dragon yerken direği kullandım. 10 metreyi kısalttık. Ray ile ben de sınıf parmağı nasıl basılıyorsa ben de direğime ara basıyorum. Ama yani işte bu milletin o sana göre kolay. Bana göre de kolay. Hmm. Ama çok kişiye... Çok zor. E, randa yelken evet, evet randa erken, yani koca bir şey maçayı yukarıya çek ondan sonra evet o ama latin arama çok basit bir evet. Aa, Bir de şey de denedi o da muvaffak olamadı. Atilla Algon. Evet. Evet. Al Algomar olarak denediydi. O da belli ölçüde başarılı olamadı. Bolt 37'de vardı o da olmadı. Ha. 37'de bir tane şey yaptı. Ha, Bolt 37'yi yaptılar burada karbon olarak yarışlara girsin diye. Yaptılar hmm. Ama e, maalesef e, e, bugün herkes marka arıyor. Benim Taka 800'ümü iki sene satamadım. Gelen bakıyor, beğeniyor. Ne marka diyor? Osman Taycuk Alaycıoğlu'nun yaptığı, çizdiği ve yaptığı tekne diyor. De dönüp gidiyorlardı. Evet. Ama hışır bir marka olsun adam para veriyor. Peki zamanımızın hızlı akıyor bir 30 dakika 35 dakika bir zamanımız var tekrar bu Blackberry Betiye dönmek istiyorum ne zaman geldi bu tekne Türkiye'yi 2013 2013'te geldi onun bir hikayesi var çok güzel bir hikayesi var evet şimdi bu dedim en son kaldığımız noktada antrenman teknesi olduktan sonra bu satışa çıktı ben o dönemde İlk Türkiye'ye Hopper geldiler. Akdeniz kupası yapmaya burada. Burada da yarışlar yapmışlardı. Ben o yarışlarda Mark Thierselin diye bir kaptanın teknesiyle yarışmıştım. Ondan sonra zaten büyük teknede aşırı bilgi duymaya başladım. Baya bir aradım. Hollanda'ya gittim, Belçika'ya gittim, Fransa'ya gittim, Hingitare'ye gittim. Baya koşturdum. Birkaç tekne buldum ama tekneler çok iyi durumda değildi. ...donanımları değildi. Sürekli kontrol ediyordum ama... ...böyle bir tekne bulabilir miydi diye. tekne dedin... E, dedi, unuttuk o, o. bu teknenin eni boyu... ...direk yüksekliği detaylarını o, atladık. Evet, evet. Şimdi söyleyelim. Bu Open 70 teknesi 70 fit, 21,5 metre boyunda... ...eni 6 metre... ...draft yani derinliği 4.80... canting Kill dediğimiz... ...hareketli hareket salması var. Direk boyu 31,5 metre... Yaklaşık 11 katlı apartman yüksekliğinde olmayan 11, evet, 11, 11, 11, 11, hmm. 11 kat. Küpeşteden 11 buçuk metre. 11 buçuk metre. 11 buçuk, 11 kat. Freeboardu ne kadar bunun? Asıl freeboardu ne kadar? Enküpeşteden yani denizle arasındaki yükseklik. 180. 180. 180. Baya. Ağırlığı 14 buçuk ton, 7 buçuk tonu salma, 7 tonu tekne. Hı hı. Peki e, şey nedir e, performansı yani? 165 <gülüyor> metrekare anayakini var, 500 metrekare balonu var, toplam downwind 800 metrekare 35 natın üzerine çıkabiliyor. Vay. Evet, burada bazen birkaç kere bu deniz otobüsleriyle yarıştık, kaptanları <gülüyor> çok kızdı bize. <gülüyor> Gerçekten gidiyor tekne. Peki e, ben bu... bir şey daha, Covid şey daha söyleyeyim. Zayıf. Bu tekneyi ilk aldığımda aldım o Volvo 2000'de. Tabi hep hız hız nasıl gidiyor nasıl gidiyorsun sürekli sorular soruyoruz. Adam en sonunda sinirlendi. Ya dedi siz buna bana kızın sormayın dedi. Bu tekne gider. Siz nasıl durdururuz onu düşünmedi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle ama durdurması problem. Peki nasıl karar verdin bu tekniği almaya? Yani nerede buldun? İnternetten, Port, mi? internetten mi buldun? Yok bu internetten buldum. Zaten bu bu teknikleri alıp sattan belli firmalar şeyler var. firmalar var. Ben sürekli abone oradan haftalık raporlar geliyor vesaire arkadaşlarıma hatırlıyorum bu Fransa gittim. Mark Lefebvre Febre vardı. Bu tekniklerin refitlerini yapan büyük bir şey designer. Onunla kontak halindeydim. Gene o demin figarolar geldi demiştiniz. Hı, Orada hı, birkaç hı. tane kaptan arkadaşım vardı Fransa'dan. Onlarla birlikteydim. Sürekli bana mesaj geçiyorlar. Şurada şöyle bir tekne çıktı. Böyle bir tekne. E-Sobo E-Bien hey, Amro satılıktı. Ben e, temas kurdum. Bana satıldı dediler. Hı, hı. Şey, Black Bad için. Çok büyük ayakkırıklı yaşadım. Çünkü hakikaten rüyalarımı ötesinde bir tekneydi. Alabileceğim bile hayal edemeyeceğim bir tekne. Ruslar e, kaporayı vermişler, bir ayda müddet istemişler. E, bir ay sonra parayı ödeyecekler, alacaklar. Ben de Mark, o arkadaşın ismi de, onunla konuşuyorum. Her hafta arıyorum, ödediler mi para, yok daha ödemediler. En son cuma günü saat 5'te, son hafta, dördüncü haftanın cuma günü saat 5'te şey müddet de olacak. Perşembe günü Mark'ı aradım, Aradı, ödediler mi dedim, yok dedi. Yarın 5'e kadar zamanları var. Ben dedim, geliyorum. Perşembe günü atladım 3'e, Londra'ya gittim. Oradan hiç nefes almadan Portsmouth'a. Cuba günü saat... ...3'ten sonra Mark'la birlikte... pontonda bir aşağı yukarı... ...volta <gülüyor> atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir saat kaldı. Ödemeyecekler, ödemeyecekler. Ben hiç oldu. Bankalar kapandı. Ben marka ben 20 bin euro verdim. Kaporam dedim. Parayı da getiriyorum. Tekle benim. Öyle anlaştık, öyle Peki, aldık. Peki, bunu hem... ...Turgut'a da sormuş olayım. Şimdi bu... ...sonuç olarak... E, çok yarışmış bir tekne. Dolayısıyla evet. yıpranmış yani her malzeme gibi. Bunun da yıpranmışlığı vardır. Bu tekneyi alıp yeniden e, performansını yükseltmek için e, bayağı bir sürü insan ondan korkup vazgeçebilir. Sen nasıl cesaret ettin? Yani şu anda içinde bulunduğumuz tekne tamam biraz taval arası gibi duruyor ama normaldir bu kadar. <gülüyor> e, bayağı bir... Sıfır, sıfırı da böyle. Öyle mi? Bakın burada böyle. Ben ee, şeyde ee, Alarcon'un teknesini şeyde gezdim de ee, Dubai'de. Aynen böyle. Yani burada şimdi tabii yelkenler var. O orada tekne sökülmüştü. Ondan sonra Arva Medika'dan bahsediyorum. Hı hı. Sökülmüştü. Tabii teknenin içinde hiçbir şey yoktu ama böyle. Evet. Hiçbir şey yok. Evet yani o, konfor konfor eksi. <gülüyor> Hayır ben aslında biraz da belki mimar olduğum şey şeyi soruyor. de sonuç olarak bu teknede bir malzeme yorgunluğu olması mümkün. Şey, Dolayısıyla bir sürü yani ucuza alıp ama çok öyle olmadı aslında ucuza da almadım bakarsan. Fırsat olarak bana düştü. Şimdi bu tekneyi ben aldığım sene orada refit yaptık. Bir ay ben Portsmouth'ta kaldım. Hatta benim runner'lar, EC6'lar, hepsi söküldü. Amerika'ya gitti, test edildi. Ee, survey raporları alındı. Bütün bütün e, şey, e, röntgenli çekildi vesairesi raporları yapıldı. Ondan sonra e, bütün eksik ya da yorgun malzemeler, materyaller değişti. Zaten tekli tamamen karbon. Yani karbon harici sadece vardabela var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Hı. Dolayısıyla karbon da biliyorsunuz neredeyse sonsuz ömürlü gibi öyle çok kolay yıpranan bozulan bir malzeme değil. Evet. Ondan sonra e, ve bir de şu var o refitten sonra ben orada refitten sonra bu tekne hem bizim ekipimizin avatörlüğünden kaynaklı bu teknenin çok performansını çok altında zorladık biz o tekneyi. Hı hı. Yani o Volvo Ocean adamların çıktıkları performanslar ve yaptıkları zorlamalar biz onda birini bile yapmadık teknede. Hı -hı. Yani o 10 senedir tekne sadece emekliyor diyelim. Hiç öyle yorulacak bir şey pozisyonu olmadı tekne için. Anladım. Peki kaç kişi ekibi e, bu teknenin? Şimdi ayarlsın ratinge göre 21 kişi yarışabiliyor bu teknede. Normal Volvo ister Star'da 8 veya 10 kişi. Önce 10 kişi de sonra 8 kişi yarıştılar. Normalde 10 kişi 5-5 2 vardı ya tutuyorlar. Biz eee Farklı bir verdiği kullanacağız burada. Çünkü bizim ekip dediğim gibi hafta günde 8 saat çalışan bir ekip değil hafta sonu istediğinize çıkan bir ekip. <gülüyor> Biz 3 veya 4 ekip kullanacağız. Onda herhalde 5 her kişiden 20 kişiyi. 4 çarpı 5, 20 kişiyi ekip yapma. 20 kişilik bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Biraz önce e, Turgut Baran şey dedi e, ya ekip e, bulmak çok zor iş dedi. Nasıl e, buldun 20 kişiyi? Daha tamamlamadık sadece. Tamamlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> e, ya, ya, yer var yoksun. mı? Ben geleyim. Var ya. Başımızın size her zaman. E, şey şimdi bunda zorluk şu. Güçler çok yüksek. Evet. Şimdi ana yelkeni e, Türk tabi dedi, biz yarım saatte basıyoruz. 175 kilo ana 31 metreye basıyor. 6 kişi bedasal içlerle basıyorlar. Yani herhalde 2-3 kere mola verip ve kesilerek insanlar şey yapıyor. Bunu İrlandalılar 10 dakikada basıyorlar yukarıya. O de var diye var mı? Hani çekiliyor Onlarda da var, evet. Aynen. Var yani üstü güçler aslında gerçekten burada kullanılır. Ee, onlarda da var diye var ama onlar tabii çok antrenmanlı, çok hazırlıklı. Böyle bir yarış için zaten adamlar şey yapıyor. 2 sene boyunca kampa giriyorlar. iki senelik sözleşmeler yapıyorlar. Mesela bunun boğmeni şeyde John Slatter'i dört kere oş reis kazanmış. Dünyanın en iyi boğmenlerinden biri. 2 senelik sözleşme yapıyor. Yaklaşık şimdi... Tabi adam vergisini kırıştırmayayım ama günlüğü 500 puan yaklaşık <gülüyor> aldığı maaşlar bu civarda. Şimdi günlüğü 500 puan <gülüyor> düşünürseniz arkada pit, pit'i kontrol eden kaptan pit şeyi 400 puan alıyor. Yani yüksek e bari. yarışların şeyleri bütçeleri 25 milyon dolardan başlıyor. Peki o zaman da <gülüyor> geldi ben Turgut Paran'a sorayım. Bizde profesyonel yelkencilik gelişmeye başladı mı? ufak ufak gelişiyor. Ee, bazı işte firmalar e, sponsorlu firmalar teknelerine e, böyle kişileri alıyorlar. Ama bunun sayısı herhalde e, iki elin parmakları kadar bile tutmaz. Peki zaman geçiyor. Ee, gelelim e, Black Betty'nin önümüzdeki takvimine. Takvimine. Şimdi, Bir Türkiye turu rekoru var. Dünya rekoru olarak şey yapacağız biz. World Selling Speed Record Council var biliyorsunuz. World Selling'in altında çalışan, bu dünyadaki e, rekorları ratified eden, onaylayan. Biz oraya başvurduk. Simon oranın yeni genel sekreteri ve Hopadan İskenderun'a davet edermiş Türkiye rekorları vardı. Biz onu dünya rekoru olarak tescil ettirmek için onlarla görüştük. Başvurumuz yaptık kabul edildi. Bütün şeylerimiz Dünya hazır. Dünya rekoru Hopa İskenderun arasında. arasında Around Turkey World Record diye geçiyor. Evet. Yani şeyde World Sailing'de e, projenin de Around Turkey World Record diye geçiyor. Hı -hı. O rekora ilk başta deneyeceğiz. Ama ee, zaten ben sana söyleyeyim Volkan. Siz o rekoru kır kıracaksınız. Çünkü sizden önce onu deneyen olmadı ki. Var oldu. Kim? Tolga Pemir 11 gün 20 Ama... saatte kırdı onu. Ha şimdi oraya gelelim Be belki biraz erken olacak ama şimdi ben e, Tolga Pamiri çok yakından izledim yıllarca yani hem Fransadaki Mini Transat döneminden başlayıp işte daha bu Türkiye turuna kadar hatta e, Gökova kardeşlerle de radyo programı evet, yapmıştım evet. E, şeyle Başaklı da yaptım o abone etmişti şimdi farklı farklı tekneler var bu tür bir rekor denemesinde. E, Turgut Baran sana da sormuş olayım eşit tekneler olması gerekmiyor mi? Yani bu, tip, bu teknenin performansını yakalayacak tekne zaten Türkiye'de yok yok o, Bu dünya bu tip e, parkur rekorlarına zaten aslında bizde hep şey düşünüyor eşit tekneler olsun ekibin performansını değerlendirelim Hı -hı. ama dünyada olay öyle değil şimdi Komançi çıktı biliyorsunuz Komançi 100 fitlik bir tekneydi Hı -hı. bütün rekorları alt üst etti başka 100 fit yok daha evvel 70 fitleri, 60 fitlerin kırdı rekorunun tamamını kırdı. Peki bu foylede teknelerde buraya gelip yarışabilirler mi mesela? Yarışabilirler. Ama işte benim aklım yatmıyor. Yani Şimdi ben... Rating, bu, daha, i̇şte onu ya, anlatacağım. E, Ratingle yarışmanın amacı kişilerin performansını Bu One design mesela. Evet. Burada amaç yok değil. Bu aslında neden gelişmediğimizin noktası burada da ortaya çıkıyor. Şimdi adamlar hep... ...daha ileriye gidip daha hızlı gidecek... ...daha büyük rekorlar kıracak... ...şimdi amaç ne? Bir tekne yaparken... ...en hızlısı olsun, en büyük olsun... ...en gelişmişi olsun... ...bunu da rekorla destekliyor... Hı -hı. ...şimdi Van Dizan yaparsa 30 tane tekne yapması lazım... ...satıp satamayacağı belli değil vesaire vesaire... ...ama adam mesela Kovanç'ı... ...Kovanç'ı yaptılar... ...şeye Atlantik geçiş rekoru kırdı... ...Sine'ye Hobart rekoru kırdı... ...aklına gelen bütün rekorları kırdı... 100 fit tekne... ...şimdi ben bununla onur geçemem mesela... Hı -hı. Burada nasıl küçük tekleri geçiyorsam orada da onu geçemeyeceğim. Ama orada amaç o zaten rekoru ilerletecek teklileri yapmaya teşvik etmek. Peki Turgut Bara'dan soruyayım aynı Sen yılların yarışısın. Sen nasıl yaklaşıyorsun ya bu meseleye? Ya e, yani Black Betty numar nasıl olsa e, kıracak çünkü şey, ay, şimdi, Black e, Betty'yi kiralayıp bir başka ekip tekrar yarışıp yürüyüş, Yarışabilir tabi. O olabilir. biz e, bir seneye kırarsız. veya bir de öbür seneye kendi rekorumuzu kırmak üzere e, Yok, bu parkuru parkuru kat edebiliriz yani. Hı -hı. Hı -hı. O git kendi rekorumuzu egale ederiz. Anladım. Burada tamam. yaptığımız yanlışları, eksikleri görerekten o gün. Hmm. Ama ben yine de bu Türkiye rekorunda bir klasmanlar olmasına i̇şte, gerekli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir eksikliği gördü aslında. Yarışlara ayarsı Rekord diye kendi rekor şeyini koydu. Tekneler kendi IRC'lerine göre düzeltilmiş zamanda rekor tescil etmeye başladı. Hmm. Belli yarışlarda da uyguluyor bunu ayarsı. Hmm. Ama yarışlarda böyle parkur rekorlarında değil. IRS ile yarışılan yarışlarda IRS rekorde olarak ratifi ediyor, onları onaylıyor ve ratinge göre tekneler rating Vance de olması gerek, bu ratingine göre rekor olarak tescil ediyor. Hı. Oraya şimdi e, reytingli tekneler de oraya gidiyor sonuçta, ama bu buradaki amaç zaten şey en azı nasıl gidersen git, ne kadar büyük olursan ol, olur, en azı kim girecek Hı. kim bitirecek. Bir de şöyle bir şey var, yani tamam büyük tekne bunun ölüsü e, küçük tekneleri geçer diye düşünüyorsun ama bunu hem e, maddi anlamda yönetmek hem ekip anlamında yönetmek hem de sihir anlamda yönetmek küçük değil çok daha zor. Evet tabii ki. Tabii yani öyle. düşünürseniz e, adam rekor kıramayacaksa hız yapamayacaksa belli bir şey olmayacaksa bu konuda hani onu teşvik edecek bir şey olmayacaksa o konuda gelişme de kalmıyor. Peki şunu söyleyeyim biraz önce program bence Durgut'a sordum 29 Ekim Hopas start e, bir karar varmış galiba. Evet tam o, çok kesin değil ama yüze, şöyle 100. yılla ilgili herhalde o. 100. yılla ilgili evet tamamen 100. yılla ilgili. Peki hava e, şeyi kim yapıyor? Navigasyonu kim yapıyor? Ha, hava iyi, bizim Şimdi işte, e, hava'yı koklayan adam bize dışarıdan meteoroloji <gülüyor> desteği verecek dünya <gülüyor> misyörmeli. Öyle mi? Evet. evet. Da konuştuk. Onlar, Onlar bize e, e, gün içinde birkaç defa olmak üzere Hı -hı. E, verecek. Biz de ona bakaraktan şey yapacağız. Gideceğiz. Ayrıca Hı -hı. elimizdeki e, Programlar. programlardan da yardım Hı -hı. göreceğiz. Hı -hı. Yani. Grip datalara bakacağız aslında. Lokal olarak kendi gördüğümüz grip dataları. Bir de hava tahminlerine bakıp ona göre Rota çizmeyi düşünüyoruz. Hı -hı. Zaten 11 gün 20 saat rekor. Bizim hedefimiz yaklaşık bir hafta 7-8 gün. Yok daha yani, ben 6 günden önce gelirsiniz diye düşünüyorum. Mesela o, o, onu radyoya söylemiyoruz. <gülüyor> Turgut abinin dediği gibi önümüzde bize de hedef kalsın. Yani defteri bir seferde kapatmayalım. Şimdi bu teknenin aslına bakarsanız bu dünya rekoru kırdı. Dünya hız rekoru kırdı. 546 mil günde. 546 bin. Vay. Evet. Yani 3 günde bitirebilir. O hızlara ulaşabilirsin. tabii o okyanus şartlarında okyanus ve Volvo XS ekibiyle kırılmış bir rekor. Ee... Bir de ama tabii denizlerin de farkı var. Yani, yani Karadeniz'de, Marmara'da ve Ondan... Ege ve Akdeniz'de o kadar hızlı Hı. performans gösterecek havaları bulamayabilirsiniz. Havaları bulsak da <gülüyor> biz gösteremeyiz. <Biz> bulamayız yani. <gülüyor> Bir adam, adam olarak biz de o performans veririz. Ama şu var yani kapasite olarak düşürseniz tekne 3 günde bitirme kapasitesi var o mesafeyi. Ee, ama iki tane boğaz geçeceksiniz. Yani öyle şey o kadar kolay yani, değil. Oralarda yavaşlayacağız. en büyük yani. sıkıntımız orada yavaşlamak olacak sadece Çanakkale o kadar mühim değil de İstanbul, İstanbul çok mühim. Evet. Çünkü trafik çok fazla. Evet. Böyle, lokal trafik çok fazla Çanakkale'ye evet. evet. göre. yani evet. Bakalım. Peki e, şey nedir? Topa'ya nasıl gidiyorsunuz? Hı? Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Topo'ya işte e, 4-5 gün evvelden yani buradan transfer için 4-5 arkadaş beraber gideceğiz. Diğer ekip uçakla gelecek. Hı hı. Hopa'da işte cumartesi günü buluşacağız bey. İlk yani starttan evvel bir yemek, eğlence Kapağı vesaire ekran. gibi. Sonra ertesi sabah işte herhalde tahmin ederim 11-12 gibi start alırız ya yani bir gibi. Ertesi hafta cumartesi da hedefimiz. Pazar günü de uçakla dönecek arkadaşlar dönecek. Diğerleri tekneyi tekrar yukarı getirecekler. Tekne hazır mı? Çok az eksiğimiz kaldı, çok az. Neler eksik mesela? Mesela şimdi bu hafta yemek için sipariş vermiştik, onlar hazırlanacak. Kuru yemek ee, mi? Evet, hazır ee, yemek. Bir sponsor yemek firması var, Ordinary diye, Yalova'da bir firma. Bize 10 günlük 20 kişilik hazır yemek, hazır yemek veriyor ve yemekler e, ortam sıcaklığında minimum e, 3 ay dayanıyor. Hmm. Yiymiş. Evet. Ve günlük 2000 kalori bir konuştuk. Öyle bir kalori hesabı yaptık. Adam başı 2000 kalori diye. Ona uygun yemekleriz. Peki, peki 40'ı bulduk. 15 dakikamız var. Ee, gelelim e, asıl büyük hedefe. Asıl o, büyük hedefe. Onu, onu anlat. Şimdi o orada da yüzlük, o, şun, <gülüyor> şey, o global solo challenge. Evet. Bu, e, şimdi neden bu? İlk evvel oradan başlayayım. Dediğim gibi bu büyük tekne alınca ilk ben ben de globe ben de Golub tabi çok büyük bütçelerle ona katılamayacağım. Bari Transat, Jaco, Esfabra'ymiş gibi Atlantik yarışlarına falan diye bakayım dedim. Onları zaten Open 60'ları o yüzden kovalıyordum. Sonra orada da sıkıntı şu. Tekrar 2,5 milyon eurodan başlıyor. Kiralamaları bile 1 milyon euro. Araştırdım, ettim. Sponsor da bulamıyorsunuz. Sonra bu Global Solace'in ışıktı. Marko'nun en İtalyanların 2011'de dünyanın en iyi... Yelkence seçildi Örselik tarafında. Bu yarış düzenleyen o. Ayarısı reytingle yarıştırıyor. Hmm. İstediğin tekneyle gel. Start'ı aldı mesela. Şu anda Güney Afrika'da bir ekip var. Bir kişi evet. var. Evet. Onu biraz anlatır mısın? Yani start'ın mi olduğu. Evet, nasıl oluyor? Ayarısı reytingle bizde toplu start oluyor. Finish sıralarına göre evet. şey yapılıyor. Bunda Ratinglere göre 29 bin mil üzerinden hesapladılar bitirme sürelerini. Ona göre önce start verdiler. filo toplu finish yapacak yaklaşık. Herkes aynı zamanda finish yapacak. Yo, anlamadım hmm. biraz söyle. Şimdi şöyle, bizde herkes aynı anda start evet. alıyor. İki farklı finishler oluyor. Sonra düzeltimi sabana göre, işte sen birinci geldi, sen ikinci geldi. Düzeltme. Burada tam tersini yaptılar. Dediler ki senin ratingin bu, senin ratingin bu, senin ratingin bu. Burası 29 bin mil, Senin ortalama hızın. Şu. Bunu şu kadar günde bitirirsin. Ha, komite e, yarışlara start e, tarihi veriyor. Evet, her tekne start tarihi evet, farklı. Yöntem, gelelim. Ben e, benim start tarihimde hava çok güzel ama öbür e, grubun start. bin yani mil. Hava nasıl olsa bulur muyuz. Buluruz. Buluruz. Yani bu, bu yaklaşık 3 ay 4 ay süren bir yarış tek başına. Tek başına yaşayacaklar, hiç durmayacaklar, hiç dış yardım almayacaklar. Yani lokal havalar, 100 mil içindeki havalar bile önemliydi orada artık. Yani e, o, o orada en en önemli şey dayanıklılık olacak. Bir, ikincisi bu uyku düzeni, yemek düzeni, bir de yalnızlık en zor işlerden biri de olacak. Sen solo yapacaksın Zordur değil mi? Solo da birbirimiz. solo yapacağım. nasıl solo. Dünyada kaptan olacak bu solo yapacağım. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Ve ayrıca burnunu Güney Okyanusu'nu tek başına geçen Hictirk olacak. Dünya turu solo yapan Hictirk olacak. Birçok şey var Hictirk olarak yapacağım. Peki e, o yarışın bir rotasını tekrarlar mı lütfen? La Corunia'dan başlayacak. Benim yarışım 6 Ocak'ta başlayacak La Corunia'dan. Ee, ilk olarak şey geçeceğiz. Ee, Atlantik okyanusu kuzeyden güneye geçeceğiz. Evet. Afrika'nın güneyinden evet. Avustralya'ya doğru gideceğiz. Evet. Avustralya'nın güneyinden. şey e, Tabii güney okyanusundan gidiyoruz bu evet. sürede. Avustralya'nın güneyinden Güney Amerika'ya Hornburunla, hmm. Hornburun'dan tekrar Atlantik Okyanus'tan hmm. yukarıya, La Coruñaya, Orada başlıyor, orada bitiyor. Tamam, bir dünya turu. Ee, i̇şte. Bir... Aynı glavrotosu değil mi bu? Evet, aynı, aynı, o aynı, rota. aynı, rota, aynı. Rota, aynı rota. <gülüyor> falan, Hepsi hemen hemen aynı, her şeyi aynı. Burada tek farka her sıra tekneye yarışıyor. Dolayısıyla bütçeler düşük. Herkes kent teknesini getiriyor, Kent teknesiyle yarışıyor. Anlıyorum. Ee, bir kaç yarışçı olacak? Şu anda 29 yarışçı var. Dört tane start etti. Sürekli her gün her hafta birkaç kişi daha start ediyorlar. Peki bu yarışa katılırken para ödüyor musun? Ödüyorsun. 7500 Euro katılım bedeli var. Peki e, para ödülü var mı? Birinciye 7500 Euro. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, bu işin parayla gerçekten alakası yok. Şimdi şöyle düşün. 25 milyon doları da bırak. 10 milyon dolarlık bir yarışa bir Türk'ün katılma ihtimali sıfır. Sponsoru bulup. Ben 100 bin euro sponsor bulamadım bu yarış için. Daha yarışın başlamasına 2 ay kaldı sponsorum yok. Şimdiye kadar ne var? Elde Avuç'ta satıp birikimlerimizi harcadık. Elde Avuç'takini sattık. Hala şu anda 25 bin euro eksiğimiz var. Bulamazsak risk, büyük riskimiz var. Katılamama riskimiz var. 25 bin euro. Okyanusu geçtik, derede boğulacağız. <gülüyor> Peki şunu sorayım. Volkan Kağan'a. Ee, daha önce solo e, deneyimim var mı? Ne, ne, nerelerde yaptın? Akdeniz'de de Atlantik Okyanusu'nda da. Bu tekneyi getirirken birçok yerde solo kullandım. Daha belki teknemizi de İspanya'dan getirmiştim. Tek başıma getirdim tekne. Birçok yere de hem ee, 40 pitlik tekneli hem bunu solo çıktım denize. Figaro 2'lere katılmayı düşündüm mü? Figaro 2'lerde orada Markemik vardı biliyorsunuz. Türk Su firmasının sponsorluğunda yarışan Fransız Markemik. Onunla birlikte biz birkaç proje yaptık. Ben hatta Fransa'ya da gittim orada. Fransa'da da birkaç kere solo yaptım ama Figaro'lar sürekli Fransa'da olmak gerekiyor o yarışlara katılmak için. Yarışlar hep orada. Ben burada iş, ailem, işte kızlarım, işim vesaire öyle bir fırsatım, imkanım olmadı. Daha doğrusu bu tip solo yarışların hiçbirinde imkanım yok böyle bir şey. Çünkü onlar sürekli senede işte 10-12 de mesela Class 40 yarışları var. Daha figuralardan daha ileride aslında. Ben ilk Class 40'larla başladım dedim. Onlar da solo veya duo oluyorlar. Hatta dünya çevresinde de yapıyorlar o yarışları. Ama orada da Class 40 yarışlarında bile sürekli oralarda olmak gerekiyor. Antrenman yapmak gerekiyor, yarış yapmak gerekiyor. Onlar trofe Mesela 10 yarışlık bir trafe bir yarışa gir, 9 yarışa girmeye hiç manaya fayda etmiyor. Peki sponsor bulamadığını söylüyorsun, hala da ihtiyacın var. İşte 25 bin euro gibi, böyle bir konsept için küçük bir rakam sayılır bence. Çekilmek burası. Ee, evet. Peki onun dışında e, medyadan ve devletten, tüyarken federasyonu vesaire oradan desteği var mı? Bu konuda konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederiz ya. Konuşuyoruz ya. <gülüyor> ya hani. Yani ne diyor medyaya arkadaşlar? <gülüyor> Gölge misler başka iş salistemem. Kimler bunlar? Hepsi ha. federasyondan bakanlarına. Öyle mi? Evet. Neden? Bu kızgınlık. Kızgınlık değil aslında. Bizim işte e, bakarsan, e, ya böyle bir projeyi ben federasyon başkanı olsam, ben spor bakanı olsam ve dünyada böyle bir organizasyonun kutlanan ilk bir Türk olsa ve bu gerçekten iddialı bir tekniğe katılıyorsa bütün gücümle desteklerim. Ben randevu istedim, randevu alamadım. İki taraftan da, hem federasyondan da alamadım, Peki, bakanlıktan e, da. Alamadım. Tolga Pamir e, Yelken Federasyondan destek aldı bildiğim kadarıyla. O zaten Yelken Federasyonda Bir de çalışıyor. şunu sorayım, bu, bu e, projeyle Tolga Pamir'in bir ilgisi var mı yoksa sadece rota aynı değil mi? Evet, evet, bir tek rotaydı. Rota yani. ee, daha daha, e, daha e, hiçbir şey e, söylüyor mu e, sana? 2015 yılında 4 deniz 5 rekord, devlet TFF'ye başvurduk. 4 deniz, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, 4 rey denizi, ara rekorlar, bütün rotayı Türkiye rekoru olarak yapalım, bunda şeye verelim, World e verelim diye bir dosya verdik. 2015 yılında gittik, görüştük de ve dosya rapta kalktı. Daha sonra işte Tolga Pamir bunu bir şekilde canlandırdı daha sonra. Tek rotada yaptı. Yani dört denizde dört rekor ayrı. Aslında kapı rekoru kapılar koydu oraları şimdi. Evet, evet. O kapılar arası rekor şeyi koysa yani en azından şöyle olur. Bütün rekoru kıramaz belki ama birisi Marmara rekoru kırar birisi Ege rekoru kırar. Çok daha mantıklı, kılıcı bir şey olurdu bence. Onu da uygulamadılar. Hopodan başladılar İskandinav'da. iki tane işte bir tanesi Kıbrıs'ın burnunda. Bir tanesi de bu Marmara suçlarında Datça taraftan da bir tane kapı koydular. Onu da keyif kapısı gibi koydular. Böyle biraz lavalı bence iş. Biraz seyirci e, da. Yani daha. gece geçiyor, gündüz geçiyor. Açıktan geçiyor. Zaten 30 mil, 40 mil açıktan geçiyor. Kimle görür, kim ne yapar? Hani öyle koymak için koyulmuş kapılar gibi geliyor bana. Aslında yani Hopa'dan İstanbul Boğazı girişi, İstanbul Boğazı'dan Çanakkale Boğazı çıkışı Marmara düşünüyoruz. Ama oradan e, aktif sınırı tam şeye getir. Gözeceğin altlarında o Rodos'un altına kabul ediyoruz. Egenin bitişi. Oraya bir kapı koy. Böylece dört denizde dört kapıyla hem o denizlerin rekorları olsun hem toplamında da Türkiye rekoru olarak olsun total derecede. Bilmiyorum yani Uygu TFP uygulamadı. Daha sonra işte Tovga Fransa'dan döndükten sonra e, böyle bir proje geliştirdi. O, o TFP'den destek de aldı, böyle yürüdü. Peki bir soruda Volkan Kahin, Emine Ağa, tekneye destek vermek çok kolay. Evet, tabii. Çok küçük olduğu için. Şimdi düşün 20 kişinin kumanyasını. Evet. evet. Ya ben maddi destek istemedim TFP'den. Bana tamam, para tamam, verin ya. de demedim. Hayır hayır. Yani buradaki olay mesela ben e, işte 250 tane bir litrelik su alacağız bu süre için. Hı hı. Ayrıca büyük de su alacağız o işte çay kafesi falan Kahve çay parası su geçti mi ya bir parası geçer su parası bile dünya tutuyor. Evet tabii. Ya bu teknenin yelken takımlarının maliyeti ismi lazım değil Belli bir yelken şeyi biliyorsunuz siz en entepedikler işte. 300 bin pound. 300 bin pound. Yerkenler. Yerkenler. Peki bir soru daha Volkan sana. Diyelim ki bütün bu şey takvimin bitti. Ne yapacak bu da Dünya turu yapacak mı gezerek? Yok hayır ondan sonra da manev açıkladığı var. Evet, bu rekorlardan 7 tane daha kırabileceğim rekor var. Bir kısmı Atlantik'te, bir kısmı Akdeniz'de, bir kısmı da dünyanın değişik yerlerinde. O rekor orada kırıp hepsine Türk Tur yazdırıp ondan sonra emekli ayrılacağım. Öyle olmaz. <gülüyor> ona o emekli ayrılacağım keyif bir şey yapacağım ondan sonra. O zaman başka bir projem daha var ama o çok off-record bir şey. Bilmiyorum yani daha karar veremedik ona off-record demeyeyim. Çok büyük bir proje. Onu başarmak biraz zor. Yani şimdi onu yapamayabiliriz de o yüzden şey yapmıyorum hiç dillendirmiyorum. Ama orada şey var, IMA var, International Max Association, bu Portaçaro'da. Onlar biliyorsunuz maxiyat yarışları yapıyorlar ve profesi yapıyorlar. Onlarla ortak bir projeye girmek istiyorum. Peki ben Katil'e sorayım, sen bu teknede dünya turu yapmak ister misin? Hangisini istersin? Yarışları fotoğrafçı olarak izleyip fotoğraf mı çekmek yoksa dünyayı dolaşıp fotoğraf mı çekmek? Gerçekten ikisi istemiyorum. Hepsi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi istiyorum. Ben hiç ilginç değilim ama gerçekten tekne gördüm, bayıldım. Tam bir roket gibi. <gülüyor> Ve bazen ben bakıyorum, insanlar çok korkuyorlar. Ben bu korkak... Bilmiyorum çünkü tam denize çok çıkmadım. O, bu rekordan sonra bakacağım ne kadar korkmak. Bizim hedefimiz var, duo yapmak beraber. Gene evet. Türkiye rekorunu doğru olarak yapmak var. Katar'ın. Evet, İkili olarak. Evet. olarak evet. Sonra da tekrar yani kendim solo da yapmayın. Ama istiyorum. gerçekten en keyifli ne zaman ve kendi bir şey yapıyorsun ve aynı zamanda. Video ve foto çekiyorsun, mesela İnSamara gösteriyorsun nasıl bu geçiyor. <gülüyor> Çünkü ben ne zaman fotoğrafları çıkıyorum yarıştan. Eee medya çok paylaşmıyor ve çok insanlar istiyorlar kendi görmek. Ben burada girdim. Ben bu yaptım. Ben bu gibi bir dostal ve başka bir şey İnci'den eee evet. çevirdim. İnsanlar bu görmek istiyorlar, merak ediyorlar ama bazen hiç kimse paylaşmıyor. Onun için gerçekten bu gibi nasıl takım gidecek ve nasıl burada bu hepsi bu olacak çok göstermek istiyorum. Valla bu arkadaşlara bir adımı anlattı. Frankawa gelmişti. Ee, sanıyorum grupa sponsor olduğu evet. bir e, tiramaran ya da evet, tiramaran de, değil mi? De. E, e, e, şey Turgut onun, işte Ali ile birlikte gittik. Radyo programı kaydı yapacağız vesaire. Yani e, denize açıldık. E, bana şey dedi, dümene geçmek ister misin dedi. O, tabii dedi, ben öyle bir kez, böyle bir tek dümene istiyor. <gülüyor> ben dümene geçtim. Biraz ilerimizde yani tam o Fenerbahçe şey, şeyinin şarkı e, e, Neydi Kaya'nın işsemen? Şey, e, Öreke taşı. Öreke taşı. Oradan bir tane İYK'nın eğitim teknesi çıktı. 8 metre filan volkan. Döndü bana yol onun mu biliyor musun dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani bana kültürden söz ettin ki halbuki bizde genelde teknem büyükse yol senin. <gülüyor> <gülüyor> Kimin gücü kime yetiyorsa bizde. Ben böyle bir şeyi e, gület yarışında yaşa e, Yaşadım orada yarışıyoruz sancak kontreiz bir tane büyük tekne geliyor yol dedik ne yolu ya dedik koca tekne sana yol mu verecek <gülüyor> ah <Aa>, benim <gülüyor> peki o zaman ben de bir şey bir tane daha anlatayım marbes yarışındayız Volkan ben sancak kontreiyim biraz önümde iskele kontrege gelen klasik bir ahşap tekne var böyle hani ...dümen de Clark Cagle olsun. <gülüyor> o o tekneler. <gülüyor> ben baktım adam böyle... ...eğilmiş yaramanın altından... ...hani yaramadır tutturacak <gülüyor> mı tuttu bana bakıyor. Ben yol verdim. Ondan sonra <gülüyor> çocuklar kızı da... ...yazmış sanacak onu dedi. yol yoluyuyorsun? Ya görmüyor musunuz şu güzelliği? Yani niye bozayım şimdi adamın? Rahatını <gülüyor> <Adını gülüyor> kaçırmıyor Güzel güzel yatmış ona gidiyor. Peki. Programın 2-3 dakikası var. Volkan Kam Yemlihaoğlu. oğlu... Katrin Gökçe oğlu ve Turgut Baranla yaptık bu hafta açık denizi. Şimdi son sözler Volkan, sende. Sponsorlara söyleyeyim Barba. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten e, Türkiye'de denizcilik Atatürk'ün bir lafı var biliyorsunuz. Denizciliği en ülkemiz olarak belirlemeli ve en kısa zamanda başarmalıyız. O zamandan bu zamana çok az yol aldık. Önümüzü açın. Biz yabancılarla, Avrupalılarla ve diğer dünya ülkeleriyle yarışalım. Peki, bana verdiğim bir söz daha alayım. Vallahi, <gülüyor> ee, ben ömrümü denizde tamamlamak istiyorum. Vay, çok acıklı oldu. Katil sen. Ay bu teklif <tekniğde> olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Peki arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Açık Deniz bu haftada böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Black Betty diye de bir şey söz vereyim. Black Betty konuşsa ne der şimdi? Sizi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kızımız <gülüyor> o bizim. Peki haftaya görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.